Tavsiyem! Ömrümde... <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Bu bir şaka değil, kesinlikle. Mesela ben bu şarkıyı çok severim. Nereden hatırlıyorum, onu hatırlayamıyorum. Mesela ben bu şarkıyla, bu şarkıyı dinlerken neler yazdığım size bir söylese var, hiç inanmazsınız. Ne alakası var dersiniz. İnsan alaka kurma yeteneği olan, pek şanlı desek abartı olmaz. Hiç bilmediğiniz yollar keşfeder, yeni bağlar kurar. Hiç keşfedilmemiş bağları, yolları, alakaları budur. लेबी you. böyle söylenebilir. Mesela Müslüm Gürses dinlemek artık postmodern bir eylem olmuştur. Şöyle desem yanlış olmaz herhalde ama mesela arabesk, Müslüm Gürses şarkıları modern eserlerdir. Belki birilerinin kafaları karıkışı olabilir ama böyle bir şey. Daldan dala konarak tabi doğal bana sorarsanız doğal. Biraz çağrışımı açıyorum, biraz konferans vermek niyetinde olmadığım için böyle. Biraz sesli düşünüyorum, sesli düşünmeme müsaade edin. Ama işte burada, bu topraklarda, şu anda bilmiyorum neredesiniz? İstanbul'dasınız, Kayseri'desiniz, İzmir'desiniz, Trabzon'dasınız, Erzincan'dasınız belki, Batman'dasınız, Hatay'dasınız ya da Anadolu'da ...herhangi bir evdesiniz. Bir dertle... ...dertlenmişseniz... ...aşk olabilir. İş derdi olabilir. Ne bileyim... ...daha üst dertleriniz varsa... ...günler gelip geçiyor. Ne yapmak lazım? Ciddi ciddi böyle... ...akıl vermek için değildi... ...Türkiye'yi kenardan seyredip, ne olacak bu ülkenin hali? niye böyle, gibi sorularınız varsa. Yani Selma Jeran'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim, çok fazla ben diyerek cümle kurmak istemiyorum. Yeryüzündeki her şey, bir harf veya bir kelime... Korafenin de kökteş olduğunu unutmayın. Bir şeyler anlamak istersin. Misal diyelim ortaokuldasındır. Ha kızlar nelerden hoşlanır ki? O soruyla başlarsın düşünmeyin. Veya hoşuma niye öyle davranıyor ki? Niye bana kızdı ki? Sorusuyla devam edersin. Üniversite yıllarıdır. Kendini sol yumruğunu ya da sağ yumruğunu havada kaldırırken bulursun. İçinden sorarsın, ya bu ne demek? Yürüyorsundur. Karnın açtır. Terk edilmişsindir. Ya da mutlusundur. Bekliyorsundur, böyle sallanıyorsundur falan. Vakit geçmek bilmiyordur. Kenarda... Nöbet tutan bir asker vardır. Orada işte dalgalanan bir bayrak vardır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün şeyler neyle ilgilenir, ilgilenirsek ilgilenelim. Mesela bir bayrağa bakarken ay yıldız ne demek? Nereden geliyor bu? Ya da bir kadının en güzel yeri neresidir? Böyle bir soru. Veya... Şu caminin duvarında ne yazıyor sorusu. Veya Evet bu soruları devam ettirebiliriz. Devam ettirebilirsiniz. Ve bunlar aslında aynı e, sayfada. Aynı kitabın cümleleri. Bir buna inanmıyor. Bir bu çok uzak bir şey geliyor. Hani bir şey dedim. Mesela Balkanlardan bahsederken. Osmanlı burayı nasıl böyle özgür yönetmiş? Demokrat bir de değildi. Aksine, kendini üstün gördüğü için ve üstün olduğu için öyle yönetti. Çünkü hoşgörü büyüklerin yapabileceği bir şeydir. Yani İslam niye bu kadar büyüdü? Büyük olduğu için çünkü. Yani neyseniz iseniz öyle vurur. öğretebilirsiniz, dedi. Niye? Çünkü onun için değeri yok onun. Yani onun için bir anlamı falan yok. Anlamsız değil, anlamı var ama değersiz. Mesela şöyle cümleler, dedim mi kitap kahretti beni, ister istemez aklıma geliyor. Yazarımız solcu, küreselliği, küreselleşmeyi eleştiriyor, kapitalizmi eleştiriyor, Birleşik Yugoslavya'nın parçalanmasından dolayı üzüntü duyuyor. Tito'ya hayranlık besliyor. Ta bir yasının yasın başına özel olarak Tito'nun bir sözünü epigraf yapıyor. Kardeşliğimizi koruyun falan diyor. Ondan sonra bakıyorsunuz işte kapitalist dünya eleştiriyor. Her şeyi maddi gözle bakan Sadece para kazanmayı düşünen bir dünyayı eleştiriyor. Paylaşmayı bilmeyen, daha ulvi, yüce değerleri bilmeyen bir dünyayı eleştiriyor. Ramazan bayramına ne diyor peki bu yazarımız? Şeker bayramı diyor. Çünkü başka bir şey görmüyor. Tipik bir kapitalist bakış açısı. Yani bir kalabalıklar geliyor, gidiyor ve şekerler ikram ediliyor falan filan. E ne bu? Şeker bayramı demek ki. Ne kadar çocukça değil mi? Ramazan bayramına ya da bir bayrama şeker bayramını kimler? Çocuklar der. Niye? Çünkü şeker yiyoruz. Ne biz mesela Türkiye'de az önce işte sorduğum sorular, bir sürü soru var böyle. Gerçekten bu sorular biliyorsunuz miras gibi. ...farklı siyasi mahallelere dağıtılmıştır. Mesela kadınlar konusunda konuşmak. Kimi... zevata bırakılmıştır. Mesela bayrak, millet bunlar. Başka bir zevata bırakılmıştır. Ne bileyim... ...ne olacak Türkiye'nin hali başka bir grubun elindedir. Herkesin soruları vardır ve herkese dağıtılmış cevaplar vardır. Burada şunu ısrarla söylemek gerekiyor. Çok ukalaca... Doğru, bir radyo programına göre, bir radyo programımızda çok ağır cümleler bunlar. O ben istek programı yapmıyorum. Şunu söylerim. Türkiye'de soru soran ve cevap veren insanlara baktığımızda çoğu için şunu söyleyebiliyorum ben. Söyleyebilir misiniz bilmiyorum. Soruları da cevapları da kendilerinin değil. Türkiye'de soru soran insanların çoğunun soruları da cevapları da kendilerinin değil. Hep hatırlarım Rilke'nin genç bir şaire mektuplarında söylediğini. Kendi sorularının peşinden git. Kendi sorularının peşinden git. Zor, mağmenla zor, güzel olan her şeyi korumak, elde etmek, muhafaza etmek, bulmak o da zor değil mi zaten? Bugün var gerçekten çok böyle bilgiç bir program yaptım, gurudu duyuyor muyum kendimi, hayır. Anlamadım da gitti zaten, niye böyle oldun? Belki sizler bir şey demek istersiniz, bir şey diyeceğim veya bir şey demek istiyorum, konuştuklarınız, dinlettikleriniz bana bir şey hatırlattı diyerek söze girmek istersiniz belki. Bir müzik eseri dinleyelim ondan sonra, sağ doğrusu o arada size telefon numarasını hatırlatayım, olmaz mı? Ne dinleyelim, onu düşünüyorum da. ...bir fikri olan var mı? Bu gece size Ezgi'nin günlüğünden ve Ahmet Kaya'dan birkaç şarkı dinleteceğim, şimdi onlardan biri daha. Elbet çalacak. Özür diliyorum çünkü şarkının girişini mahvettim. Bir daha mahvedeyim ama iyi başlayalım. Var böyle bir şık, çok kısa anlatayım, Şimdi ben kısaca anlatmak istediğimde, bu benim kısaca anlatmaya çalıştığım şey uzun sürüyor. Şu tabi, cümlelere, kelimelere dikkat eden biri, kelimeler bir araya getirilip kurulan cümlelerin anlamını irdelediğinde, ya burada ne demek istiyor ve gerçekten bu doğru mu? ...diye bir cümlenin peşine düştüğünüzde, bir sorunun peşine düştüğünüzde... ...herhangi bir soru olabilir bu? Çok alakasız gibi görünen bir soru olabilir. Ve siz onu takip etmeye devam ettiğinizde... ...ki şayet sorunuz iyi bir soruysa... ...gerçekten bir ihtiyaç anında... ...ihtiyacınızı gidermek için üretilmiş bir soruysa, yani başkalarından duymuş olduğunuz bir soruyu tekrar etmiyor da kendi sorunuzu kendiniz soruyorsanız insan çok şey öğrenebilir hepsi bu mu? bunu mu söylemeye çalıştım 2 saattir? bunu da söylemeye çalıştım öyle söyleyeyim Şimdi bazı örnekler vermeye çalıştım bu örnekleri de Sözüme tabi delil olsun diye vermeye çalıştım. Herkes istediği yerden istediği gibi örnek verebilir. Bazı örnekler verdim. Senin için ne kadar yeterlidir, ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ama ben kendi adıma şöyle toparlarsam. Kendi adıma deyince sıkıntı oluyor. Rahatsız oluyorum. Başka türlü de ifade edemiyorum. Kalıp bulmam lazım benim. Hmm şüphedersiniz. Söze şuradan başladım. Dedim ki mesela güzel bir şey yapmak istediğinizde, insani bir şey yapmak istediğinizde duygusal insan denir size ve küçümsenirsiniz ya duygusal biri, duygusal neki ya gibi. Ben de dedim ki duygusalın türleri var. Ben, senin zannettiğin anlamda duygusal biri olsaydım, senin, amiyane tabirle, ne mal olduğunu göremezdim. Benimki böyle bir şey, böyle bir, böyle bir tür, tür demek ne kadar doğru, böyle bir duygusallık. Ve duygusal düşünmeye devam ettim. Bakın, duygusal düşünmeye devam ettim. Eski tabela söyleseydik, akleden kalp demem gerekiyordu. Yani duyduklarımı, okuduklarımı emin olmak için, gerçekten bu böyle midir diye irdelemeye, tartmaya devam ettim. Bazı metinler okudum işte, bazı paragraflar okudum. Ve bunların işte kendisini akıllı, düşünce sahibi, insanların kaleminden çıktığını... Ama bunların tartışılması gerektiğini, daha doğrusu bana sorarsın bir facia cümleler ve yargılar içerdiğini, çok klişe bir şey olacak ama başka bir kelime bulamıyorum, Birçoğunun çoğunun cahillik ürünü olduğunu, bilmediği, araştırmadığı konularda ahkam kesmekten ileri geldiğini falan anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Yüz ifademi göremiyorsunuz tabii ben böyle konuşurken birçok böyle anıtlar falan yapacağım, çoğunuz birçoğunuz korktu bunu bir ders gibi falan algılamış olabilir. En iyisi sesli düşündüm, sesli düşünüyorum diyeyim ve sıyrılayım. Olmaz mı? Bir Timur Selçuk şarkısı, inme, adama inme gelir ya... Boştu. bir klasik Arap müziği örneği dinletiyorum. Şimdi bu müziği bir dinleyin bakalım. Bir şey hatırlatacak mısın size? Bu arada gece yürüyüşüm yani bu programın. Şöyle bir özelliği var. Telefon bağlantıları müzik aralarında alıyoruz. Arkadaşlar bana müzik aralarında bağlanıyorlar. Ve genellikle de işte canlı katılmak gibi adetler olmadığından bahsediyorlar. Ve biz müzik aralarında iyi konuşuyoruz yani. Siz oradan duymasanız da bunu anlıyorum. Yani bir adıyü arama. Merhaba, çok iyi bir program. <gülüyor> Demek eğlenceli. Şey. Ama buyurun başlayalım. Şu arkada bir vurmalı bir çalgı var ya, adını bilmediğim, anlayamadım. İşte bu klasik zaten, diğeri fantezi. da bahsettim mi? bugün dilim çözüldü benim, dört ayrı yerde, ikisi taksi idi, iki ayrı taksi şoförüydü, en az yarım saat konuştum, bunu dinleyince aklıma geldim, taksi şoförü dedim ki, beyefendi, dedim, efkar bir tek bizde vardır, efkarı bir tek biz görürüz, dedim. Onları ki bunalımdır, dedim. Beyefendi, hakkısınız, dedim. Tabii arada anlattım! Hayda bizi dinleyenler ya da Antakya'da olanlar bu sesi hatırlayabilirler çünkü hemen aşağısında, biraz aşağısında, inat deniz kesindir. de dikkat etmenizi isterim gerçekten çünkü ben bunu şu anda dinleyeceğiniz şeyi bu hafta iki üç kere başa aldım bir çağrı yapar yardım. Dur, önce konuşayım sonra bunu iki üç kere başa aldım böyle hiç ummadığım bir anda play tuşuna bastığımda duydum bunu sonra telefonu açtım hiç adetim değildir yağcılık falan abi dedim elimi öpmek için aradım Burası biraz şimdi gecenin bir kırk Benim hazır gülüm Ne diyorsun oğlum dedi tamam mı Okumuşsun be dedim Üç kere başa aldım dedim Sevindi tabi <gülüyor> Bırak bir çare feryadı varken ne bağırursun küçük bir beladan? Buyur. Gel tevekkül bela yüzünde. Sen okya biri, bıraksan da bütün eşya önünde. Geri had birisen helal kettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek tertib gerektir. damgave kuvaan niemen markkinan tänään ki alınsa. ...Çürü maldır, hep bu çarşıda. Öyleyse gel... ...İyi mallar... ...Bitilmiş arkasına. I still Yok. Ama kusulanıyorum, kusulanıyoruz. 1982'de İsrail Beyrut'u yerle bir ederken, Lübnan'ı işgal ederken Filistin kurtuluş söylenmesini bahane ederek, Beyrut, Lübnan radyoları başta olmak üzere Arap dünyasında radyolarda çok çalınan bir ünlü Gülsüm şarkısı varmış. Kalleşlerin gerçek yüzü ortaya çıktı diye. Evet, kalleşlerin gerçek yüzü ortaya çıktı diye. Bu şarkı olmasına kuşkulanıyorum, kuşkulanıyoruz var böyle bir iki arkadaş da ama eminliyiz işte. İki tane yayın yapıyorum aynı anda Biri size yayın yapıyorum Bir de müzik aralarında telefonlara bakarak yayın yapıyorum Çünkü sağolsun arkadaşım Ben canlılara katılmak istemiyorum Sizle konuşmak istiyorum Ama bir istisnası var Hayırlı geceler Hayırlı geceler. Buyurunuz dinliyoruz Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim Ben de iki gündür kahrolanlardanım da Hayırdır? Ya <gülüyor> İşte malum İstanbul Film Festivali başladı. Hı -hı. Ee, festivalin internet sitesinden filmlere bakıyorum geçen hafta içinde. Hı -hı. Bir film seçtim. Film ismi cüret geldik önce. Hı -hı. Bu şarkı kimin? Film ismi? Hı -hı. İşte konusuna falan baktım. Ee, konusu işte bir şarkının değişik Balkan ülkelerindeki hı hı. hikayesi anlatılıyor filmde. işte bir belgesel bir film. Bizdeki Sarı gelin farklı ha. ülkelerde, farklı toplamlarda. Şarkı da Üsküdar'a giderken, Üsküdar'a giderken. Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar şarkı... tabii bizim şarkımız. Ha. <gülüyor> ben Üsküdar'dayım çünkü yıllardır Üsküdar'da yaşıyorum. <gülüyor> Bırakmam yani şarkımı? İnternet sitesinden sadece bunu yaptım. Bilgimi yani de çekti? Neyse bir izleyelim dedik. <gülüyor> Tabi sonu farklı bitti. Kimin şarkı? Ö Öğrendiniz mi? Son, sonu biraz... Yönetmen de vardı. FİM'in gösterimiymiş bu. Yeni bitmiş. Aslında galası teriğindeydi film. Hı hı. İşte ben onu da izliyorum. Hı hı. E Genelde işte Balkan kökenli insanların Hı -hı. Film, filmler önce Hı -hı. insanların Hı -hı. tiplerinden falan almıyorsun zaten. Hı -hı. İşte bunlar benim hemşerim ha. tarzında. Hemşericilik <gülüyor> burada da kendini gösteriyor. <gülüyor> i̇şte bu film festivali olsun böyle entelektüel <gülüyor> e, kesim <gülüyor> olsun ama hemşericilik var işte. <gülüyor> Sarışın kadınlar falan, beyaz erkekler. Aha. Neyse film başladı. Ee, film, bir film beklerken iki film izledik. Ha. İlk film, işte kısa metrajlı bir film, e, yolculuk diye bir film. E, bir, bir Yunan filmi, işte yönetmen hı hı. Maria Mavriku e, 1922'de Girit'ten Ayvalık'a göçen çupleri e, tekrar Girit'e getirmiş kadıncağız. Niye? Onlara işte e, eski doğdukları toprakları falan gösteriyor. Köklerini mi hatırlatıyor? Köklerini hatırlatıyor. Onlar işte Yunan Türk dostu, Hı -hı. E, hikayesi. E, önce bunu söylemem lazım. İsmet Hanım vardı filmde. Yüzü geçmiş bir eşi var. Yüzü, Hı -hı. Yüzünde... E, belgesel e, mi bu film yoksa? Belgesel. belgesel. Öğretmen falan konuşuyor insanlarla sürekli. Öğretmeni de göreceğiz yani filmin içinde. Ee, ismi tanıma şey diye sordu neyimizi getirdiniz? İşte, Girit'ten, Ayvala, Resmo'dan Ayvala diye. Hı hı. Her şeyimizi getirdik dedi. Kedimizi, yataklarımızı hı hı. Ee, çok çarpıcı geldi falan. Ve ee, Kadın e, doğduğu yere getirecekler. Bebesinin evini arıyor. Evini arıyorlar. Hep görüyoruz bunları e, perdede. Hı hı. Ee, şey dedi, e, işte bir cami vardı. Hacılar'ın camiye. Dedem orada oturuldu falan dedi, Hı -hı. Türkler var etrafta, herkes birlikte yola koyuyorlar, arıyorlar, armanın içinde falan görüyoruz biz bunları. Ararken geçirdikleri işte serüvenleri falan. Neyse Hacı Arın camisine giriyorlar. Hacı camisi tabi değişmiş, bir kes olmuş. Ee, İsmet işte alın şey diyor camiye içine girince, tabi diyor bizim zamanımızda buralar böyle değildi, çok değişmiş diyor. Yine işte İsmet Hanım o, o zamanlar giydikleri kıyafetlerden falan bahsediyor. Atıcık değiştirdi diyor bizim kıyafetlerimizi. Erkeklere yardım edebilelim diye gülerek söylüyor. Hem de diyor bu kadar da değişmemizi istenemiştir mutlaka falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> geçmiş yaşında Hı -hı. yani ilkokul öğretmenin falan ismini söyledi. Hı -hı. Her şey o kadar net hatırladı ki. Son kahkahalarla falan izliyoruz kadın. Süper babane tarzında bir şeydi yani. Hı -hı. Neyse bu geçiyorum. <gülüyor> ee, bu şarki kimin? Bu şarki kimin? Ee, yakışanmış, Peva diye bir Bulgar bir kadın. Hı hı. Ee, filmden önce e, birkaç bir şey söylediğim diye, çevirime işte ettiler. Maalesef film'e geçtik. Şimdi ilk gösterimem haritayı falan gösteriyor filmde yani. Ciddi çalışmış. Hı, -hı. başladı. Hı, -hı. Şey olsa, hı, -hı. Ee, Üskü, Saraybosna ve bu böyle bitirdi filmi. Ee, şarkımız Üsküdar'a giderken herkes kendi ülkesinde işte Anadolu'takiler de şarkı Hı -hı. bizim diyor. Hı -hı. İşte Bosna'ya geçiyor hayır bu şarkı bizim. <gülüyor> ee, Üsküdar'a e geçiyor hayır hayır bu şarkı bizim. İşte sırt tarafına geçiyor. Hayal bu şarkı dedim. şeydi şey diyorlar. Işte sıklar duygusal insanlar değil de, kesinlikle böyle <gülüyor> yani, ha, tarzında bir şey. Bu cümleleri aynen duyuyoruz insanlarda. Şimdi e, çağır da esna ya. Bisküpte e, şarkının şu sözleri işte, e, bak bana Anadolu kızı Muhammed peygamber aşkına bak. Hı -hı. Şarkı söyleniyor. Film müzik şarkıları dinliyoruz aynı zamanda değişik ülkelerdeki Sonra Sonunda bir kahkah kopuyor. Hı -hı. çevirmeyi, bizim bakalım gülmeye başlıyor. Hı -hı. İşte nasıl bunu e, değil bir şey çevirirler tarzında bir şey anlıyorum ben, insanların izliyorum. Izliyorum Hı -hı. yani insanların bir Bu bunu filmde son en arkasını diziyorum, alaktiyorum neredeyse yani. Atılsızlar falan da gidiyor İngilizce atılsız da. Neyse, borçnak tarafında Mehmet Selim, Mehmet Bayraktar diye birisi. Hı hı. İşte şarkının e, savaş zamanındaki işte cihat. Mahsula mı dönüşüyor? Ha. onu söyledi. Onu söyledi. E, grubuyla birlikte onu söyledi filmde. Son bir yerlerde herkes kahkahalarla gidiyoruz. Ben arkada ayaktayım. Filmini yine hemen Mehmet Bayraktovich'le konuşuyor yönetmen kadın diyor ki yani Mehmet Bayraktovich bu şarkı savaş sırasında münailerden söylenmişti. Hı hı. E işte savaşta ancı olan kadınlar. Hı hı. Mehmet Bayraktovich bunu söyledi ilk duydum bu ismi. Hı hı. Çok da merak ediyorum. Kamter içinde falan söylediler ekiple birlikte şarkıyı hı hı. birkaç ilahi falan da söylediler Sonra tam buradan işte Sip tarafına geçiş yapacak. Araba şöyle bir görüntü var, cami, beyaz beyazlar içinde küçük bir kız çocuğu ve tahminet hangis? Şu buraya okuyor Arapça. Amme işte arkasında bilmem nebesurisi. Ee, Amme yetersizim dedi sadece. Hı -hı. Yapacağım yok. Hı -hı. bakmayın. Hı -hı. Ee, birbirine bu kadar sık neyi soruyorlar. Mealedeki ayet okuyor. Salon yerlerde. Herkes kahkahalarla gülüyor. Hı -hı. Arkada ayaktayım. Gavurlar. Ben, Hı -hı. ben söyleyeyim <gülüyor> yani rahat gavur. Yani şu soru şudur. Hırtlardan ne farkı var o salondakilerin? Kesinlikle farkı. Daha doğrusu o şarkıya, o şarkının o versiyonu, savaşta çok önemli bir moral, fonksiyonu üstlenmiş bir şarkı kim hafif alabilir? Sıptardan başka. İşte. Neyse sonra e, Adile Hanım e, Sıpt tarafına geçiyor. Hı -hı. E, i̇şte bir içti masasında Sıptlarla konuşuyor Hı -hı. E, ve şarkı onlara konulara yanlışlıkla bu cihat cihat versiyonundaki Hı -hı şeyde iletiyor. Maaş versiyonunu iletiyor. O zaman kadar gayet meseli, işte çakır e, böyle işte kadınlardan falan söyledi. Erkekler çok ufak İğrenç bir konuşma var. Birden işte play tışına basıyor ve cihat versiyonu. Allah'u ekber top. Ve bütün salon ayağa kalktı. Hı hı. Son, filmdeki salon ayağa kalktı. Casus musun sen? Kadın üzerine aramaya falan kalktılar. E ...perdede bunları görüyoruz. Bu İstanbul'da mı oluyor bu olay? E, hayır bu sır, sır tarafında. Ha sır tarafında, ee, sırt tarafında. Sırt tarafında pardon. Salon ayağa kalktı değil mi? Masadakiler ayak kalktı. He masadakiler ayağa kalktı. Ben de diyorum sanon <gülüyor> niye ayak kalkıyor? Ama bayağı kalabalıklar. He he. Herkes böyle şu Tamam. ya. E, herkes ayakta. E, ya hırsımsın kadın üzerine arıyorlar, kadını saldırmaya falan kalkıyorlar çünkü alkolü aynı zamanda Hı -hı. işte nasıl olur ee, bu kadar güzel bir şarkı işte bir kadından bahseden işte bir erkekten bahseden bu kadar güzel bir şarkı nasıl bir cihada sahipti olabilir? E, çok Bosnaca da anlayabiliyorum kullandığı terleri işte, de erzimin okuyabiliyorum yani Müslüman diyor Türk demiyor Müslüman diyor Adile Hanım ee, küf falan ayrıldı. Ee, orada mehane'den meyhaneden. Hı hı. Ee, resmen. Günün özgürlüğü kaydeden. Değilse sonra kendi memleketine geçti. Ee, e, Herde de şunu söylüyor. Zaten daha fazla kalamazdım orada. Kendi memleketinden işte bir şeyler bulabilirim tarzında bir şeyler söyleyerek Bulgar, Bulgaristan'a geçiyor. Böyle bir karavan tarzında bir arabayla seyahat ediyorlar. Görüyoruz. Neyse Bulgar tarafında çingenelerle konuşuyor uzatıyorum kusura bakmayın. Ee, çingene'lerle konuşuyor. Ee, bir Bulgar, Çingene kızının işte 50'li yılların sonunda bu şarkıyı Hı -hı. söylediğinden bahsediyor oradaki Bulgarlar. Hı -hı. Şu kadının falan eski görüntülerini perdede yazıyoruz. Bir Bulgar şarkıcı. Ee, Bulgar şarkıcısının Hı -hı. görüntüleri falan perdede. Ee, Bulgar tarafında bir e, bu şarkı kimin diye soruyor yine Adelia Hanım kendi bir bu şarkı bizim diyorlar Hı -hı. yine çakıl piyfsi haldeler kardeşlerimiz ee, ama Türkler de bunu söylüyorlar Türkler de bunu söylüyorlar falan diyor Adelia Hanım ee, Bulgarlar bu şarkı Türkler olmaz biz Türklerden nesil ederiz yine kavga tarımı yani ortalık karışıyor ve yani Bulgarca da işte Turçin'dir Türk kelimesi. Hı -hı. Babamlar falan Bulgarca'da konuştular. Oradan biliyorum. Hı -hı. Ya, filmden gelince babama sordum. ya yani, Tekrar beni düzeltti. Tekrar beni teyit etmesi açısından. Turçin kelimesi hem Türk hem de Müslüman anlamına geliyor. Orada da. Bizet gibi anlamı ikiye bölünmüş değil. Hayır. Hı -hı. Turçin değil de Müslüman. Ee, ve oradaki Bulgarlar da işte Turçinler, biz ne, nerede görsek onları öldüreceğiz tarzında, işte genç delikanlı var bunlar. Hı -hı. Adalya Hanım korkarak, evet, film orada geçiyor. Bu evet. şarkı, film. filmin sorunun cevabı bulunamıyor, tamam mı? Hı -hı. Sonunda e, film bitiyor, e, şarkının işte Türk versiyonu Özdemir Erdoğan'ın sesinden perdele akıyor ve film bitiyor. Hı -hı. Benim asıl söylemek istediğim şey şu, Adalya Hanım tekrar işte mikrofonla Sonundaki insanlar e, bu hanımefendiye e, sorular soracaklar. Elik bir tavuk. Yani herkes sorularına İngilizce soruyor tabi. Nibu Efendi sözü alıyor. Şey diyor işte, peki sorunun cevabı nedir sizce? Yani madem bu kadar ülkeye dolaştığımız, Hı -hı. Balkanlara dolaştığımız sorunun cevabı nedir sizce? şarkı kimin? kimin? Bu şarkı kimin Hı -hı. aynen soruyu soruyor. E, Adile Hanım şey diyor, e, bir ansüvis Osmanlı diyor. Ne? ya ben tabii ya yanımda kureni de var Bahar sürekli ya yani benim beni çindiriyor falan oturuyor yani ayaktayım artık kimse etmez. Kızım İslam mı söyledi? Yani çerez müzik başka bir şeydir, iyi müzik başka bir şeydir. İstersen dinleteyim ben bu şarkıyı, mini kutandı da. <gülüyor> tamam. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere, sağlılsın, nazlı geceler. İyi geceler. Iyi ...ve böyle atacağım... ...ama başka bir şey yok. Ben bir tek bunları dinlemeyi seviyorum. <Gülüyor> seridir şey dalga gibi böyle <Gülüyor> Bu da eski bir şarkı. Biraz şarkı dinleyelim daha sonra konuşuruz. Siz de şu medeni cesaretinizi toplayın. Yani radyoya telefon açmak yapacağız. Seviyesiz bir şey be. Yok. Başkaları uyuyor merak etmeyin kimse duymaz. Sülfüs haralendim dallara uyumak için kan gölünde kurulandım hayatı duymak için. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin Uyandım birden bire Haydi dedim Yüreğim gidelim bu şehirden Bu şehir koparmak Sörden özlemlerimde. Yorgunum Çünkü yorgunluğunun Yaşamak gibi bir anlamı var Yine de yaşamaktan duyduğum Mutluluğum Tadına düşmanlarım Bir geçer, bir geçer. Bir geçer. bırakır bin aşıya. Gün olur şafaklanır. Karanlıklar bin parçaya ayrılır. Gün olur Karanlıklar bin katılmak için telefon numaramız 0216 422 27 00 00 gece yüreğim ya olur hayli geceler sizi dinliyorum buyurunuz ah, Efendim şey, e, merak ediyorum yönlendirme kısır Buyurunuz. uyuyor için biraz geç aralmış oldu ama şey ben daha bu konuda kanun yakaladığım merak ediyorum kaçta kadar sürüyor? Gitti yere kadar yani mesela geçen hafta 5 sularını falan veda ettim. Ha ya ben ne işe bakıyorum? Birer yani kedinin neyin geliyor? Yıvacıştırım artık ama sizinle uyuyor mus? Ben normalde iyi uyutan bir program olduğu şeklinde tepkiler alırdım. Yani böyle bir başarısı var. Evet. Birçok evet. arkadaşımızla dinlerken uyumuşum. Yani böyle bir başarı tescilli. Ama bu Size yani etkili şey, değil ama anladığımız etkili kadarıyla. Etkili merak ettim yani. Hı -hı. Nereden arıyordunuz? Sizi tanıyalım Başka. biraz. Hı? Sakarya'dan arıyorum. Sakarya'dan arıyorsunuz. Dinliyorum. E, bir de ben şey, Arafya Şarkı konulmanızdan hoşnutum yani. Hı hı. Şey pardon hiç Farsça şarkı var mı sizde? düşünüyorum da bu arada kesinlikle. Farsça az var. Farsça ben merak ettim de. Bildiğiniz var mı böyle Farsça bir şarkıcı? Ben sadece e, bazı zaptanın isimleri veya kenar hakkında bazı bilgiler veya eserleri. Hı hı. O tür bir bilgi var Farsça.